Geçmişteki nükleer ve termonükleer savaşların mirası jeolojik kanıtlar. Bu dünyanın insanları birleşmeliler. Aksi takdirde yok olup gidecekler. Nasıl yok olacakları açıktır, seçiktir. En genel halk tanımıyla nükleer bombalardır onları bekleyen. Daha birçok silah da kullanılmıştır insanlık tarihinde. İnsanların yok edilmesinde kullanılmışlardır. Ama kendileri de yok olmuşlardır tarihin akışı içerisinde. Nükleer silahlanma ise tamamen farklı bir boyuttur. Bu sözler atom bombasının babası Robert Oppenheimer'a aittir. 1945 yılında söylenmiştir üstelik. Ne vardır acaba kafasının derinliklerinde Oppenheimer'ın? Bakacağız. Bakacağız yüzül kalma tanrıların silahları türü efsaneileri bir bakalım. Veda araştırmalarımızı jeolojik izler sürerek yapalım. Şimdi burada çok ama çok önemli Rus asıllı iki bilim adamına geniş yer ayıralım. Alexander Koliptin ve Pavel Aleksenko. Eski Hindistan'da uçan arabalar ve nükleer silahlar. Eski Hindistan'ın mamulleri ve Mohenjo-Daro'nun çöküşü adlı çalışmalarından alıntılar yapacağız. Mohenjo-Daro adlı kenti bundan 4000 yıl kadar önce nükleer bir infilak sonucu yok olup olmadığı sorusunu araştıracağız. Hint destan yazarlarının uzay gemileri ve çeşitli uçan araçlar kullanıp kullanmadıklarını tartışacağız. Mahabharata, Ramayana ve Puranalar tüm eski Hint metinleri ve tanrıların silahları, modern nükleer, termonükleer, nötron bombaları, güdümlü kruis füzeleri, lazerler, jeofiziksel soğutmalı roketler. Ben bu tür araştırmalardaki tarihlerle ilgili tahminlere pek inanmam. Söz konusu eski Hint metinleri, Milattan önce 6000 ila milattan önce 1000 arasındaki dönemde yazıldığını ileri süren araştırmacılar var. Çok sayıda hindolukun ortak görüşü söz konusu olayların yeryüzünde gerçekleşmiş olduğu yönündedir. Mahabharata'nın 18. bölümünün yarıdan çoğunun tanrıların, uğursuz varlıkların ve atalarının arasındaki savaşlarda dünyayı tamamen yok edebilecek kapasitede Neredeyse sayısız bu tür silah kullanmış olmaları tuhaf ötesidir. Fantezi sınırlarını da aşmaktadır. Bu sofistike savaşlar kimlerin fantezi ürünü olabilir? Çatışmalarında taş, bakır, bronz, hadi biraz da daha ötesi diyelim demir bıçaklar, çelik bıçaklar, baltalar ve oklar kullanan o dönemin insanlarının mı? Bu eski insanlar hiçbir şekilde tanık olmadıkları olayları nasıl ta'vil edebilirler? Düşünebiliyor musunuz? Vedalar, Purana'lar, Mahabharata, Ramayana. Cettlerden cetlere, nesillerden nesillere tamamen ağız yoluyla ezberden, gözleriyle görmüş, tanıklık etmiş gibi birebir aktarımlar. Gelecek kuşaklara iletilen bilgilere ve sahnelere bakar mısınız bir? İnsanları başka gezegenlere ulaştıran uzay gemileri, iş yerlerine giderken kullandıkları uçan araçlar ve altı kanatlı bir silah. Uzunluğu üç arşın. Hızlı mı hızlı, karşı konulmaz. Kana susamış bir iblis gibi ölüm saçan bin gözlü ahugan, canlılara kaderin sillesi Pinax'ı Narayana'sı. Nereye geleceğimiz belli doğal olarak, askeri yönden bu denli olağanüstü şiddetli çatışmalar olmuşsa eğer geçmişte, geride mutlaka bir takım izler bırakmışlardır. Yanardağların çukurları gibi, jeolojik kayalar gibi. Unutmayalım, kayalar, yüksek ısıya maruz kalma ve basınç yoluyla oluşmuş yeryüzü parçalarıdır. Evet, Geldik olayın en önemli parçasına. Ana sorumuzu tahmin edebiliyorsunuzdur mutlaka. Teklitler, geçmişteki nükleer ve termonükleer silah kullanımların bugüne miras bıraktıkları kalıntılar mıdır gerçekten? Bu çalışmada isimlerini zikrettiğim uzmanların çalışmalarından örnekler vereceğim sizlere. Teknitlerin nasıl oluştuklarını bir kez daha hatırlayalım. 2000 derecenin üzerinde bir ısı ve de 400 bin atmosfer basıncına aşkın bir basınç. Söz konusu olan kraterler ve meteor kalıntıları planda değil. Ve bizim için önemli olan tektit yataklarının kraterler ve meteor düşüşleriyle ilgili olarak hiçbir yakın ilgilerinin olmayışıdır. Amerikalı jeokimyager, Joris Densko'nun ifadesiyle söylersek, teklifler bilinen tüm meteorlardan farklıdır. Kum taşına ve kirli yaprak taşına benzerler. Büyük meteoritlerin dünya yüzeyini yoğun ısıtmasıyla o noktadaki madenlerin eridiğine ilişkin kanıtlar mevcuttur. Söz gelimi Mekke'nin 1080 km kadar doğusundaki Vavara kriteri yakınındaki çölde, bölgesel kumların erimesi nedeniyle madenlerle ilgili bir sorun yaşanmıştır. Tekniklerin oluşumu ile ilgili olarak düzinelerce hipotez mevcuttur. Ve çoğu da sadece ve sadece yüzlerde tatlı bir tebessüm uyandırmaktan öte bir değer taşımaz. 1. Teknikler ateş ve kömürün birleşiminin ürünleridir. 2. Teknikler, yoğunlaşmış asteroid silikat buharıdır. 3. Teknikler, insan aktivitesi ürünüdür, örneğin cam şişeler. 4. Teknikler, hafif maddelerden oluşan gök cisimlerinin okside olmuş halidir. 5. Teknikler, aydaki yanardağ intifalarında gökyüzüne salınan, sonra dünyanın yer çekimine kapılan camlaşmış maddelerdir. 6. Teknikler erimiş materyallerin damlacıklarıdır, yörüngeleri vardır. 15 yıl kadar yer kürenin çevresinde döner, sonra düşerler. Ve en sonunda saçmadıkların en kuyruklusu, Teknikler bilinmeyen bir çevrede bilinmeyen bir süreçte üretilmişlerdir. Şimdi akıllarımızı başlarımıza toplayalım. Teknik, bundan çoğu bölgede krater mevcut değildir. En küçük bir meteor, meteorit yoktur dahası mineralojik, kimyasal ve isotopik açılardan bilinen bütün meteoritlerle taban tabana zıt bir yapısı vardır diğer epey yaygın bir varsayıma göre de bir kuyruklu yıldız dünya atmosferi dahilinde inplak etmiştir bu varsayım Olbers adlı dünyaya oldukça benzeyen bir gezegende yaşananlarla ilgilidir Burada söz konusu kuyruklu yıldız, dört bir tarafından kozmik radyosonla kaplı bir buz kabuğu tarafından sarmalanmış, atmosfere girer girmez de 12-13 derecelik bir ısı ile karşılaşınca parçalanmış. Parçaları da yağmur gibi gezegenin sahtına düşmüştür. Teklit uzmanı Eugene Dimitre'ye göre daha önceden bilinmesi mümkün olmayacak rastgele tezahürlerdir bunlar. Gerçekten de, bilim adamlarının büyük bir bölümü, tekniklerin kökeni ve doğası hakkında hala sağlam bir bilgiden yoksundur. Tekniklere ilişkin kuyruklu yıldız hipotezi, astronomların bu nesnelerin güneş sistemi içinde nasıl oluştuklarını açıklamaya çalışan demode görüşlerden kalmadır. Aynı teknikler gibi New Mexico, Nevada, Psemiplasnik, Novaya Zemlya ve diğer birçok yerde ortaya çıkan 2. Dünya Savaşı'nın mirası Trintler dediğimiz Hindistan'daki tanrıların savaşlarının 20. yüzyıl örnekleridir. Yerkürede nükleer ve termonükleer plaklar 1000 derece ısının üzerinde bir ateş topu meydana getirirler ve yakınlarındaki kum gibi, kaya gibi nesneler de veya şekil değiştirirler. Patlama ana noktasından 1 kilometre uzak kadar ısı 1800'de 2000 dereceye kadar yükselir. mahanyo Daro'nun çevresinde de aynen bu şekilde karataşlar denilen kalıntılar bulunmuştur. Araştırmalara göre bu bölgedeki ısı 1400'de 1600 dereceye kadar yükselmiştir o günlerde. Dimitrev'in yeryüzünde tekniklerin oluşumu ve Oleksienko'nun Lunar Krateri Kadim Hindistan'da Nükleer Savaşın Kanıtı makalelerinde bu konuda gerekli bilgiler mevcuttur. Biz birbirleriyle uzaktan yakından hiçbir akrabalıkları olmayan tekil krater ve asteroitlere biraz daha dokunalım. Sözü Aleksey Yaraşkovski'ye bırakalım. Tektikler kimyasal bileşim olarak Sadece ve sadece gezegenin üzerinde kara parçalarında bulunur. Kozmogenik izotoplarla bir ilgileri yoktur. Söylemiştik, sözcük olarak eski Yunanca tektos'tan gelirler. Erimiş, kaynaşık diye çevirebiliriz. Avustralyalı Jyolog Zeus ortaya atmıştır bu kavramı. Teknikler, renk ve biçim olarak farklı görünümlerde ortaya çıkmaktadır. parçalar, Ağırlıklar, taneler, biçimler, siyah, koyu yeşil, kahverengi, beyaz, kimi zaman transparan, değişiktirler. 0.05 gramı da vardır, 3.2 kilogram olanı da. Ortalama 1.5 kilo olurlar genelde. Yapışkan damlacıklar halinde uçuşurken donup katılaşmışlardır anlaşıldığı kadarıyla. Üzerlerinde uzay radyasyonu gibi izlerin zerresi yoktur. Petrografik ve kimyasal karakteristikleri çok yüksek bir ıslah, 2000 derecenin altına düşerek erimeye maruz kaldıklarını göstermektedir. Gaz içeriklerinde oksijen ve nitrojenli hava kabarcıkları bulunur. Yeryüzünde cam oluşurken izlenen süreçte böyle gerçekleşir. Tektiklerin içeriğinde karbondioksit, hidrojene aslındadır. rastlanır. Bu gaz karışımı, atmosfere kıyasla çok daha düşük bir basınçta karşı karşıya kalmıştır ölçümlere göre. Vietnam'da bulunanlar ilginçtir. Zayıf, kırılgan ve şeffaptırlar. Sanki bir metreden halının üzerine atıldıkları için kırılmamış ince cam parçalarına benzerler. Tektiklerin bulundukları bölgeler aklınızda kaldı mı? Avustralya Endonezya, Malezya, Tayland, Kamboçya, Laos, Vietnam, Filipin Adaları, Hindistan, Batı Afrika, Fildişi Sahili, Libya, Mısır, Kolombiya, Peru, Amerika Birleşik Devletleri'nde Georgia ve Texas, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Kazakistan, Aral Gölü, Tazmanya, Güney için.